Üçümüz bir daha ne zaman buluşalım? Gökler, gürler, şimşekler çakarken mi? Yoksa yağmurlar yağarken mi? Karışıklık sona erdiği zaman. Çarpışma yitirildiği ya da kazanıldığı zaman. Kara kedi, geliyorum. Kara kurbağa çağırıyor. Derhal geliyoruz. İyi kötüdür, kötü de iyi. Uçalım sisli havada, puslu havada. William Shakespeare, Macbeth, birinci perde, birinci sahne. Çeviren Orhan Buryan. Ocak. Küresel elit kuralları öylesine bozuyor ki, ekonomik büyüme kazanın her şeyi aldığı bir sisteme dönüşüyor. İngiliz Yardım Kuruluşu Oxford'un en zengin 85 kişinin dünya nüfusunun varlığının yarısına sahip olduğunu ortaya çıkaran yeni raporundan. Rapor, bu durumun demokrasi ve gelecek nesilleri tehlikeye soktuğunu söylüyor. commondreams.org Tam da dediği gibiydi o zaman. Ne gökyüzündeki hareketlilikten kaçabilecek bir yer vardı şu dar dünyada ne de yeryüzündeki huzursuzluktan. Gökyüzünde olanlar yeryüzünün, yeryüzündeki faaliyetler gökyüzünün dengelerini üst etmeye devam etti 2014 yılında da. Ama tabi daha şiddetli, daha ölümcül ve geri dönülmez noktaya daha da yaklaşmış olarak. Hepsinin kaynağında insan vardı. 2014 Ocağı'nda dünyayı uzaydan gözleme şansı bulan birinin göreceği sahne şöyleydi. Dünyanın bir yarısında sellerden ve soğuktan kaçmaya çalışanlar, diğer yarısında kuraklıktan şahrem şahrem yarılmış toprakları terk etmeye çalışanlar. Soru şuydu, nereye? Amerika'nın sesi Deutsche Welle ve Rusya'nın sesi tek bir ağızdan çıkmışçasına nettiler. İklim değişikliğinden ötürü zor yıllar geliyordu. Hiç kimse, hiçbir ülke buna hazır değildi. En zenginler bile. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde yağışlar trafiği çökertiyor, Suudi Arabistan'da mukaddes şehirleri seller basıyor, okullar tatil ediliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de okullar tatildi. Ama soğuk hava dalgası yüzünden. Ülkenin batısında hayat durdu... Birçok bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Grip salgını yüzünden hastanelere koşan Amerikalılar, üzerlerindeki eşyaların, evde televizyon başında kalanlarsa Niagara şelalesinin donduğunu gördüler. Amerika'nın geri kalan kısmında ise toprak kaymakla meşguldü. Aşırı yağışlar kıtanın genelini etkilerken ortalık heylandan, çamur deryalarından geçilmiyordu. Avrupa'da da durum farklı değildi. Evler, iş yerleri, kamu binaları sular altında kalıyor. Nehirler üzerinde askeri helikopterler düşüyor. Kıyılara vuran dalgalar insanları kapıp götürüyordu. 2014 yılının Ocak ayında Avrupalı çiftçilerin aşırı yağışlardan ötürü gıda fiyatlarının artacağı uyarısını yapmaya başladığı sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevinden firar eden bir mahkum gökyüzünde olanları gördükten sonra cezaevine geri dönmeye karar veriyordu. Türkiye ise gittikçe kuruyan yeryüzünü selamlayarak girdi yeni yıla. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli raporuna göre, çoğu bölgede son 100 yılın en kurak mevsimine doğru gidilirken, çiftçiler tarımsal üretimde önemli kayıplar öngörüyordu. Kışları karlı dersim yeni yıla karsız girdi. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın debisi bazı yerlerde 7 kat azalmış. Fırat'ın önemli barajı Keban'da son 10 metreye girilmiş Rize'de dereler durma noktasına gelmişti. Konya'da kışlık tahıl tarlalarının %80'i kuraklığın etkisi altındaydı. Ülkede yükselen patates fiyatlarıyla kuru fasulyeye gelen zamlar tartışılırken Dersim'de insanlar hayvanları için 2 kilometre uzaktan bidonla su taşımaya başlamıştı. Ocak boyunca eller gökyüzüne değil yeryüzüne çevrildi. Sayısız bölgede binlerce insan topluca yağmur duasına çıktı. Afyon duada yere dönen ellerden birinin sahibi de Orman ve Su İşleri Bakanı Erol'uydu. Galiba işler ciddileşiyordu. Buluşmak için karışıklığın sona erdiği zaman bekleniyordu ise o zaman bu zaman değildi galiba. Bunu söyleyecek milyarlarca insan vardı yeryüzünde. 2014'ün nasıl bir yıl olacağı gelişinden belliydi. Türkiye'de yeni yıl kutlamalarında 2 kişi öldü, birçok kişi yaralandı. Filistin'in Çek Cumhuriyeti'ndeki büyükelçilik rezidansındaki patlamada büyükelçi öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki trenin çarpışmasıyla ham petrol yüklü tankerler devrildi ve patladı. Rusya'da Volgograd'da bir troleybüsteki patlamada 14 kişi öldü. Pakistan'da bir taksiye yerleştirilen bombanın infilakının ardından kaos çıktı. Somali'de otel saldırısı oldu. Irak'ta askerler ile aşiretler arasında kanlı çatışmalar oldu. Ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nükleer savaş tehditli yeni yıl mesajı verdi. Muhaliflerin birbiriyle çatışmaya başladığı komşu Suriye'de intihar bombalı saldırılar ve varillere doldurulmuş patlayıcıların uçaklardan kentler üzerine bırakılışı devam ediyordu. Esad rejiminin ablukası altındaki Yermok mülteci kampında açlıktan ölenlerin sayısı 53'e ulaşırken açlıktan kedi eti yemek zorunda kalan 7 kişilik bir Filistinli aile zehirlendi. Birleşmiş Milletler Suriye'deki iç savaşta ölenlerin sayısının artık takip edilemeyeceğini duyurdu. Takip imkansız gibiydi esasen. Birleşmiş Milletler raporuna göre Suriye'de her 12 dakikada bir kişi ölüyordu. En net fotoğrafı ise Suriye ordusunda 13 yıl askeri polislik yapan biri çekmişti. Sadece son 2 yıl boyunca Esad rejimi tarafından gözaltında sistematik işkence ile öldürülen 11 bin kişinin 55 bin kare fotoğrafı kare kare önümüze serildi. Öbür komşu Irak'ta ise ordu Irakşam İslam Devleti IŞİD örgütünün denetimine geçen Felluce'ye hava ve topçu saldırılarını yoğunlaştırınca Binlerce kişi doğup büyüdüğü kenti terk ederek girdiği yeni yıla. El Ambar vilayetinde ordunun silahlı aşiret gruplarına karşı düzenlediği operasyonlarda onlarca kişi öldü. Ülkenin muhtelif yerlerinde bombalı saldırılar art arda bedenleri havaya uçurdu. Orta Doğu'da sorunun sadece Orta Doğu'nun sorunu olmadığını gösteren sayısız işaretvişeyi semalarda uçuşmaktaydı. Henüz iç savaşın çıkmadığı... Ama iç savaştan farklı sahnelerin yaşandığı birçok ülke vardı ortalıkta. Mısır'da Mursi'nin ertelenecek olan duruşması öncesi 20-25 Ocak devrimi yıl dönüm gösterilerinde ise 51 kişinin öldüğü duyuruldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Avrupa Birliği yanlısı gösterileri bitirmek için meclisten sert bir yasa geçirildi. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Başbakanın istifa etmesine ve yasanın geri çekilmesine rağmen protestolar aralıksız devam etti. Tayland'da ve Bangladeş'te seçimler yaklaşırken ateşli silahlar ortaya çıkıyordu. Tayland'da 7 sağır 36 kişi yaralanırken Bangladeş'te muhalefetin boykot ettiği 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği seçimleri iktidardaki Avan Partisi kazandı. Katalımın %10'larda kaldığı, birçok sandıkta usulsüzlük yapıldığı iddiaları ise seçim sonucunu etkilemedi. Türkiye'de de şiddet olayları ve bunların yankıları vardı. İzmir'de terör örgütü adına çeşitli faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla yargılanan 52 sanığa 19 yıla varan cezalar yağıyordu. Fakat ne gariptir ki aynı gün İstanbul'da Örgüt üyeliği patlayıcı madde atma vesaire suçlarından mahkeme karşısına çıkan sanık A.S. Ben Milli İstihbarat Teşkilatı'na ve emniyete çalışıyorum diyor. Bu ifade de Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından doğrulanıyordu. Liseliler sıra arkadaşları olması gerekirken 200 günü aşkın süredir komada olan Berkin Elvan'ın 5 Ocak'taki doğum günü için Berkin'i unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Sıralara, tahtalara, duvarlara... Her yere iyi ki doğdun Berkin yazıyoruz diyerek tüm liselilere çağrıda bulunuyordu. Ranting ölümünün yedinci yılında Agos gazetesi önünde anıldı. Anma öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı kapatıldı. Talimhane ve harbiye yönüne barikatlar kuruldu. Binlerce kişi buradayız Ahbari diyerek yürüdü. Hrant'ın sevgili kardeşleri bu konuşma hayata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 bitirecek olan insanın da buralardan gidişi üzerinden tam yedi yıl geçti. Bu siyasi cinayetin satrançındaki tüm hamleleri, piyonunu, vezirini, şahını görebiliyoruz artık. Kollarını halkların birlikte yan yana bir dokunarak yaşama oluşturması için ve mücadelesiyle oluşturabileceğimiz ortak yaşam protokolümüze Çünkü tam orada Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu Ergenekon ve balyoz davalarındaki delillerin sahte ve uydurmacı olduğu ortaya çıkarsa özür dileriz diyerek sonraki aylarda yaşanacaklara dair ipuçları verirken Poyrazköy davasında 5 sanık hakkında tahliye kararı veriliyordu. Gezi parkı gösterileri sırasında gözaltına alınan ve ajanlıkla suçlanarak sınır dışı edilen Fransız öğrenci Eliza Couvert hakkındaki kovuşturmaya yer olmadığına, Gezi Parkı olayları sırasında attığı tweet nedeniyle hakkında çok sayıda soruşturma başlatılan sanatçı Mehmet Ali Alabora hakkında da bir takipsizlik kararı daha verildi. Memlekette işler çok karışıktı. Yaklaşan seçimlere miting alanları lazımdı. Yeni kapıda deniz doldurularak inşa edilen dev meydan güncellenen uydu fotoğraflarında da yerini aldı. Yeni Türkiye'ye yeni bir silüetle giriliyor. Tarihi Yarımada'nın Marmara Denizi sahil şeridi haritasının değiştiği dikkat çekiyordu. Uzaydan bakmaya gerek olmayan durumlar da vardı seçimlerin geldiğini anlamak için. Yazarlar ve bürokratlar tarafından açığa çıkarılmaya çalışılan muhtemel suikast ve komplo planlarından da ülkenin olağan dışı halini sezmek pekala mümkündü. Ama asıl mesele 19 Aralık'ın Türkiye gündemi üzerine bıraktığı yüktü. Ne olduğu halen kimse tarafından net bir şekilde anlaşılmış değildi. İş adamı Rıza Sarraf ile eski bakanlar, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan'ın oğullarının da aralarında bulunduğu 24 kişi Türkiye'de tutuklu olarak cezaevindeler. Olayın İran ayağını oluşturan Babek Zencani ise İran'da cezaevindeydi. Savunucularsa mikrofonlarının başında. Başbakan Erdoğan... Gezi olayları nasıl ağaç park kılıfına saklandıysa 17 Aralık komplosu da yolsuzluk kılıfına saklandı dedi mesela. MIT'in başlatılan operasyondan 8 ay önce hazırladığı bakanların zarrap ile ilişkisi ortaya çıkarsa bu durum hükümet aleyhine kullanabileceği uyarılarının yapıldığı rapor ortaya çıkmasına rağmen herkes pek bir şaşkın görünüyor. Şaşkınlık da yeni atamalarla giderilmeye çalışılıyordu. Eski Başbakanlık Müsteşarı Efkan Hala, yeni İçişleri Bakanı olarak mecliste yemin ediyor. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesiyle 52 hakim ve 44 savcının bir gecede görev yerleri değiştiriliyor. 17 Aralık'taki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in dosyadan el çektirilmeleri üzerine Odalarında bulunan dosyalarda yeni savcıların odalarına taşınıyordu. 2013 yılının sonunda tanışılan tapa siyaseti 2014 yılının başında da tavan yaptı. Kimlerin isimleri geçmiyordu ki? Başbakan, bakanlar, çocukları, iş adamları, müteahhitler, bürokratlar, akrabalar ve daha niceleri. İkinci dalga hiç olmadı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ikinci ayağı olan 25 Aralık'ta 41 kişi hakkında verilen yakalama ve gözaltı kararları kaldırıldı. 41 kişiye davetiye çıkarıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da televizyon ekranlarında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan hakkında herhangi bir yakalama ve gözaltı kararı olmadığını kendinden emin bir şekilde dile getirdi. Başbakan Erdoğan... Her ne kadar darbe girişimi Türkiye'ye yönelik bir ihanet gibi bilindik argümanlar dile getirmiş olsa da Dost model, ananas devleti ve haşhaşiler gibi yeni terimleri Ocak ayı içerisinde Türk siyaset literatürüne armağan etti. Sonunda İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında dosya ile ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri vesaireye Soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı koydu. Arada olan masum internet kullanıcısına oluyordu. SoundCloud, Vimeo, Vagus TV'ye erişim engellenirken video paylaşım sitesi YouTube'a girişlerin engellenmesinin ilk adımları atılıyordu. İnternette engelleme 2014'te daha çok konuşulacaktı. Dünya hep adaletsiz bir yerdi. 2014'te ise bu durum aynen hatta biraz daha da artarak devam etti. Bu konuda dudak uçuklatıcı rakamlar yayınlandı. Mesela yardım kuruluşu Oxfam, 85 kişinin servetinin dünya nüfusunun yarısının maddi varlığına denk geldiğini açıkladı. Kısacası 85 zengin 3,5 milyar insana bedeldi. Gezi parkı eylemlerinde polisin 110 bin gaz mühimmatı kullandığı, Eylemler nedeniyle emniyetin gaz alımını 2013'te iki kat arttırdığı ve biber gazı alımı için ödenen 8 milyon 400 bin TL'nin yarısının örtülü ödenekten karşılandığı ortaya çıktı. Emniyet teşkilatında sendikalaşmak için bir süredir mücadele veren emniyet sene ise Anayasa Mahkemesi'nden izin çıkmadı. Hatay Kırıkhan'da bir gece ihbar üzerine durdurulan tır krize yol açarken... Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan tutanakta yükün devlet sırrı olduğu bildirildi. Yeni İçişleri Bakanı Ala Tıra ilişkin olarak orada Türkmenler var, onlara götürülen yardım, herkes işini bilecek açıklamasını yaptı. Tutuklu vekiller tek tek tahliye oldu. Cezaevinde bir tek Milliyetçi Hareket Partili Engin Alan kaldı. Tunceli Hozat'ta memur, öğretmen, siyasetçi ve esnafın Gaziantep Üniversitesi'nde öğrencilerin, Kilis'te Adalet ve Kalkınma Partisi İl Teşkilatı'nda çalışanların fişlendiğine dair haberler geliyordu. Askeri savcılık, Roboski katliamı soruşturmasında takipsizlik kararı verdi. Genelkurmay ise Balyoz ve Ergenekon gibi Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yargılandığı davalar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Poyrazköy davasında beş sanık, İzmir merkezli askeri casusluk operasyonu denen gizli belgelerin temin edilmesine yönelik soruşturmada tutuklu 15 kişi tahliye edildi. İzmir'in Selçuk ilçesinin turistik köyü, Şirince'de sit alanındaki arazisine iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle aldığı iki yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan yazar Sevan Nişanyan, torbalı açık cezaevine teslim olurken, Pişman değilim, yaptıklarımdan gurur duyuyorum dedi. 17 Aralık operasyonunun ardından hükümet adına başbakan yardımcısı olarak savcılar hakkında suç duyurusunda bulunan Bekir Bozdağ'ın, bir ay sonra Adalet Bakanı olarak savcılar hakkında inceleme yapılıp yapılmaması konusunda son sözü söyleyecek kişi olacağı ülkenin ismi Türkiye'ydi. İşler hiç iyi değildi. Seçimlerin yaklaşmasıyla da daha da karışacak gibiydi. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, Padre que sabes de Dios, mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina sin doctor ni protección, color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes, y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes, y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte, si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado, tan importante Señor. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo hay un asunto en la tierra más importante que Dios y es que nadie descupa sangre pa' que otro viva mejor y es que nadie descupa sangre pa' que otro viva mejor que Dios vela por los pobres tal vez sí y tal vez no pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.